Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Evet uzun süredir su hakkında programımızda baraj seviyelerinden bahsetmiyorduk <gülüyor> Çünkü Türkiye'nin gündemi gerçekten çok hızlı gelişiyor Çok hızlı değişiyor ee, Bu hafta işte devam edelim diyoruz Açılışı onunla yapalım Onun da yapalım Barajlardaki su seviyesi 27 Mayıs 2014 tarihi itibariyle İSKİ web sitesinden baktık Oradaki verilere göre %27.77 seviyesinde İSKİ verilerine göre yine 2014 yılı Ocak ayında yüzde 34.77 olan doluluk oranı Şubatta yüzde %31 31.32'ye düşmüş, Martta yüzde %34 34.94'e çıkmış, Nisan'da ise yüzde 30.22'ye gerilemiş. Bahar yağışlarının en fazla olması beklenen aylardan olan Mayıs'ta ise maalesef doluluk oranı yüzde %28 28'e gerilemiş. Yani kuraklık bütün şiddetiyle yine evet. devam ediyor. Gündem ne olursa olsun. Şey de söyleyelim e, Melenden e, buraya su aktarılmış durumda. Evet. Hatta e, tahmininden daha fazla aktarılmış durumda. Ona rağmen yüzde 28 lerde barış. Aktarmaya rağmen yani. Hı hı. Evet. Yine bugün başlayan e, bu kuraklık haberleriyle birlikte başlıyoruz ama tüm bunlar olup biterken İstanbul'da üçüncü İstanbul Uluslararası su forumu düzenleniyor. 29 Mayıs'a kadar sürecek. Yani 27 ile 29 Mayıs arasında olacak. Ee, bu şey olacak yani Türkiye Su Enstitüsü SUEN ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın e, ev, ev sahipliğinde yapılıyor. yapılıyor. Evet. SUEN kim diye soracak olursanız da ondan da bir çok azıcık bahsedelim. Evet. Ulusal su politikaları geliştiren, karar vericilere danışmanlık yapan, kurum ve kuruluşlar arasında eşgülüm sağlayan bilimsel araştırma ve stratejik fikir geliştirmeye yönelik... Ulusal bir think tank, düşünce kuruluşu diyebiliriz. Ee, ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kamu ve tüzel kişiliğine haiz e, bir düşünce kuruluşu burası. Evet, böyle özetleyebiliriz. Evet, şimdi bunların ev sahipliğinde 27-29 tarihleri arasında... Üçüncü İstanbul Uluslararası Su Forumu gerçekleştirilecek. Hmm. E, dünyanın çeşitli yerlerinden devlet kurumları ve kuruluşlarının katıldığı forumun e, sonuçları da e, bir rapor haline getirilip 2015 yılında Kore'de düzenlenecek 7. Dünya Su Forumu'na e, aktarılacak. Burada hemen Dünya Su Forumu'ndan bahsedelim. Daha önceki programlarımızda da dile getirmiştik. Dünya Su Forumu Dünya Su Konseyi tarafından 97'den itibaren 3 yılda bir ...düzenlenen... E, ...bir e, platform. E, 2009 yılındaki... E, ...Beşinci Dünya Su Forumu da... ...İstanbul'da yapılmıştı. Ne konuşuluyor bu forumlarda... ...diye bakacak olursak... E, ...oldukça eleştiriye... ...tabi tutulan forum... Hmm. ...diyebiliriz başlangıç hmm. olarak. E, asıl olarak devletlerin... Ve ...şirketlerin suyun ticarileştirilmesi ...ve özelleştirilmesi politikalarının... ...ve uygulamalarının... ...nasıl daha... ...iyi gerçekleştirilebileceği noktasında fikir alışverişinde bulundukları zeminler. Evet, aynen öyle. Yani bu neoliberal bir anlayışla su krizinin nedenini artan dünya nüfusu... ...ve suyun çok ucuz olmasıyla açıklıyorlar bunlar. Hı. Oysa geçtiğimiz yüzyılda dünya nüfusu üç kat arttı... ...ama su tüketimi, dünyanın su tüketimi toplamda altı kat arttı. Demek ki nüfus artışıyla su kullanımını sadece açıklamak mümkün değil... Ayrıca evsel tüketim, dünya su tüketiminin sadece yüzde dokuz nokta beşini oluşturuyor. Geriye kalanı yani yüzde doksan nokta beşi endüstri ve aynı zamanda işte sulu tarım dediğimiz evet. endüstriyel tarım. Bunlar e, hani insanların temel ihtiyaçlarına göz dikiyorlar. Diyorlar ki işte insanlar... E, ...su tasarrufunda bulunsun. İşte bizim ülkemizde de çok verilen bir örnektir. Dişinizi fırçalarken musluğu kapatın cinsinden... ...bir takım şeyler söyleniyor. Halbuki suyu en fazla harcayan biz değiliz. Şirketler. Hı. Ama şirketler e, kimsenin... ...yani daha doğrusu kimsenin demiyorum... ...Dünya Su Konseyi'nin gündeminde hiç değil. Onların tasarruf yapması hiç istenmiyor. Hep bireylerin tasarrufa evet. gitmesi Zaten isteniyor. Zaten katılımcılarının e, önemli bir kısmını da... Evet. ...su şirketleri oluşturuyor. İnşaat evet. sektöründen katılımcıları yoğunlukta... Hı -hı. E, aynı masaya oturduklarında tabii ki e, tabii kendilerini suçlamıyorlar, suçlamıyorlar <gülüyor> doğal olarak. Evet. E, Dünya Su Forumu hakkında daha fazla e, bahsetmeyelim. Asıl evet. e, şeye geçelim. İşte evet. bu e, düzenlenilen e, 3. Hı -hı. İstanbul Uluslararası Su Forumu. E, evet. Şimdi biz bunun e, bir tanıtım kitapçığı var. 90 sayfadan oluşan bir e, ha. kitapçık hazırlamışlar. Şimdi her şeye olumsuz yaklaş. ...madığımızı hmm. göstermek açısından... <gülüyor> e, ...şunu söyleyelim... ...güzel bir kitapçık hazırlamışlar... ...renkli, albenili... ...ve içerisinde... ...İngilizce ve Türkçe... İngilizce evet. ve Türkçe ...faydalı hmm. bilgilerin yer aldığı... alışveriş nereden yapılırdan ...tut da gezilebilecek yerleri de içeren... Hmm. E, ...güzel bir kitapçık... E, ...bu kitapçığın içerisinde... ...bu üç gün boyunca... ...yapılacak hmm. e, toplantıların... ...bilgisi de evet. e, var... E, aynı zamanda bir web sitesi var web sitesinde de e, çağrı metinleri var Evet e, Şimdi genel olarak şunu söyleyebiliriz iki tane açılış konuşması var ee, ve iki tane ana tema üzerinde toplantı yapılıyor. Ee, her bir ana temada da dört ayrı oturum var. Yirmi tane de yan etkinlik düzenlenmiş. Ee, az tuttuklarını söylediler, söylüyorlar ee, açıklamalarında. Konu başlıklarını e, sonuç odaklı e, hareket etmek istediklerini söylüyorlar bu zirvede. Öncelikle sonuç odaklı e, bir yaklaşımı sergilemediklerini şimdiden söyleyin Evet, söyleyelim. net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, ve şeyden başlayalım, ee, web sitesinde hmm. e, Veysel Eroğlu, hmm. Bakan Veysel Eroğlu'nun e, davet yazısından başlayalım. Evet, yani bu davet yazısı sevgili su dostları diye başlamış. Bilindiği gibi su ekonomik kalkınma, çevre ve insan sağlığı için merkezi olduğundan su güvenliği küresel olarak hepimiz için büyük ve karmaşık zorluklar teşkil ediyor diye başlıyor. Hepsini okumayacağız ama bizim dikkatimizi çeken şey şuydu. Daha ilk cümleden ve cümlenin şeyi hani dördüncü kelimesi diyelim ekonomik kalkınma. Evet. Yani çevre ve insan sağlığından daha önce söylemiş. Biz belki de çok kötü niyetliyiz ama aslında bunun kötü niyetle çok ilgisi yok. Zaten yapılan bütün e, uygulamalar, şimdiye kadar çıkmış olan kanunlar, hukuksal düzenlemelerde de ekonomik kalkınmanın... ...her şeyden önce geldiğini görüyoruz. Evet. Ama hani yazıda da çok net bir şekilde ortaya çıkmış o. Önce çıkıyor. E, programdan önce konuşurken bu dikkatimizi e, çektiğinde... ...yani dervişin fikri neyse zikri Hı. de o. Yani söylendiği gibi ilk evet. e, su ekonomik kalkınma ve çevre diye devam eden bir cümle... <gülüyor> ...aslında kaygının nerede odaklandığını e, göstermesi açısından önemli... E, Veysel Erol'un uzun bir yani kısmen uzun bir yazısı var. Hepsini e, burada ele Hı -hı. almayalım evet. ama bitiriş kısmında e, şunu e, söylemiş. E, bizler aynı zamanda 7. Dünya Su Forumu sürecini yakından takip ediyor ve 2015 yılında Kore'de önemli girdiler sağlamayı amaçlıyoruz demiş. Hı -hı. E, şimdi bu forumlar söylemiştik. E, uzun yıllardan beri yapılıyor. Hemen şunu söylemek lazım herhalde. Bundan önce örneğin e, 2009 hmm. yılında yapılan Dünya Su Forumunda İstanbul'dakinde İstanbul'daki evet. e, katılımcılar yani diğer ülkelerin e, bakanlar düzeyindeki katılımcıları bu forumların e, özelleştirmeye çok kapı açtığı ve su e, açısından su varlıklarının korunması ve insanların suyu temin etme konusunda e, yeni bir yaklaşım geliştirmediğini eleştirerek alternatif bir bildiri yayınlamışlardı. Hmm. Evet. E, Örneğin bu bildiriye e, Türkiye imzacı olmamıştı. Evet yani pek çok şeye imzacı olmuyor Türkiye zaten. Evet o bildiriden belki birkaç başlık söyleyebiliriz. Hı hı, evet. e, o 2009 yılında bakanlar bildirisi diye geçen evet. bildiride örneğin hı. bu bildiriye imza atan bakanların kaygı duydukları noktalar şunlardı. Dünyanın nüfus artışı, göç, kentleşme, iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık, çevresel bozulma ve arazi kullanımı ile ekonomik ve beslenme değişiklikleri gibi... Hı hı. ...hızlı ve daha önce örneği bulunmayan küresel değişikliklere karşı bulunduğunu hı hı. biliyoruz diyorlardı. Evet. Ve bunlara ilişkin olarak e, su güvenliğini ulaşmakta özellikle Afrika gibi dünyanın çeşitli yerlerine özgür zorlukları... E, ...bildiklerini çözüm önerileri oluşturacaklarını ifade ediyorlardı. Evet, ee, ee, evet. Yani, her seviyede hı. yani yeterli mali kaynak ayırmaktan tutun da... ...işte mümkün olan en kısa sürede iyileştirme çabalarını arttıracağız. Sürdürülebilir kalkınma çevresinde su ile ilgili küresel hı. zorlukları çözmeye çalışacağız diyorlardı. diyorlardı. Onun dışında yine silahlı çatışmalar zamanında su kaynaklarının su altyapılarının ve çevrenin korunmasını amaçlayan uluslararası hukuka saygı göstereceklerini söylüyorlar. Gerekli olması durumunda bunu daha da geliştirmek için işbirliği yapacaklarını belirtiyor bakanlar. ...küresel değişikliklerin olası etkilerini öngörmek ve ortadan kaldırmak için sınır ötesi... ...ulusal veya bölgesel planlar ve programları geliştirmeye, uygulamaya... ...daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söylüyorlar. Evet, i̇şte şimdi... buna yani imza atmadıkları metin böyle. Yani şey, Hı -hı. işte 7. Dünya Su Forumu'na hazırlık yaptıkları noktada ise bunlar Hı -hı. yok. Evet, böyle enteresan bir durum. Evet, e, şimdi... E şeyin ismini unuttum Suen'in e, koordinatörü başkanı. diyelim başkanı Profesör Doktor Ahmet Mete saatçi de bir e, çağrı metni yayınlamış onda da e, sevgili su dostları diye başlıyor e, ve işte e, çok heyecan verici bir gelişme yaşadıklarından bahsediyor e, bu kurulun şeyin e, Suen'in oluşturma amacını tekrar hatırlatalım e, işte su var olan su krizine çözüm oluşt Oluşturmak. Olum, Kabaca evet. böyle özetleyebiliriz. Politika belirleyicisi olmak falan. Şimdi heyecan verici gelişmeler yaşadık derken o kurumsal bir gelişmesinden bahsediyor. Bundan heyecan duyduğunu anlıyoruz. Biz Çünkü su politikalarında örneğin biz aynı heyecanla duyamıyoruz. <gülüyor> bir heyecan duyuyoruz da olumsuz bir heyecan. Reşet yani... içinde bir heyecan duyuyoruz. Evet. Yani su varlıklarının yüzde kırkı yitilmiş durumda e, kuraklıkla baş, e, baş başa kalmış durumdayız. Hı. Nasıl bir heyecan duyuyor? Onu anlamak <gülüyor> mümkün değil. Evet. Şimdi e, oturum açılışından bahsederek hani konuları böyle e, hızlı bir şekilde ele almaya çalışacağız. E, i̇lk oturumda şeyden bahsediliyor işte su güvenliği ve su, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Biz tabii şunu sormak istiyoruz. E, önce ilk cümleyi okuyayım. Son yıllarda su güvenliği konusu nüfus artışı. ...iklim değişikliği ve su yönetimi ile ilgili idari boşluklardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle giderek önem kazanmaktadır, demiş. Şimdi Türkiye'nin kalkınma hedefleri nelerdir? Onu bir sormak lazım. Bizim bildiğimiz kadarıyla hani 2023 hedeflerinde, G20'de 10. sıraya yükselmek, bölgesel güç olmak bu hedefler içinde. Yine enerjiyle ilgili pek çok hedef var. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına... Kömür evet. daha doğrusu lignit rezervlerinin tamamının kullanılması öngörülüyor. Hidrolik potansiyelin yüzde yüzünü kullanmaktan bahsediyorlar. Satral, bu hafta sonu onun da bir zirvesi var. Evet. Ee, i̇şte kaya gazı potansiyelini keşfedip tamamını kullanmak istiyorlar falan. Ee, bütün bunlar hani hem suda hem enerjide bu nasıl sürdürülebilir kavramı bir arada yürüyecek onu... E Bizim aklımız almıyor gerçekten. Şimdi sürdürülebilirlik kavramı şöyle bir şey. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yaptığı tanıma göre şöyle. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılaması durumunu tehlikeye atmadan... ...bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını temin ederek kalkınmaya devam etmek, kalkınmayı Hı. devam ettirmek. Şimdi e, bunlar böyle olunca hani nasıl... Enerjiyi, suyu bu kadar çok tüketince nasıl biz e, yaşamı devam ettireceğiz, varlığımızı devam ettireceğiz? O çok büyük bir soru işareti. Evet. evet. Şimdi açılış oturumunun ikincisi e, su güvenliği başlığını taşıyor. Hı hı. E, onda da e, şöyle bir tanıtım metni hazırlamışlar. Hı hı. Su kıtlığı ve yönetişim eksikliği sonucunda dünya genelinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları su güvenliğini... Politikalarının odak noktası haline getirmiştir. Güvenliği politikaların odak noktası haline getirmiştir. Hı hı. Yani şimdi burada da ilginç olan şudur ki e, çok örtük, çok naif bir e, özelleştirme <gülüyor> e, eleştirisi mi var? Tespiti var, eleştirisi falan da değil. De, değil de. Tespiti var hı. diyelim. Hı hı. E, suyun metalaştığına ilişkin öyle bir şey e, çağrıştırıyor ama tam da değil. Ee, şimdi niye STK'lar önem kazanıyor burada? Çünkü STK'lar çok e, net bir biçimde uzun zamandan beri canhıraş bir biçimde suyun kamusal bir varlık olduğunu, hmm. kamusal hizmet alanında yer alması gerektiğini söylüyor. Ee, ama bu politikaları hayata geçirenler sanki bunları kendileri yapmamış gibi, gibi evet. işin hmm. içinden sıyrılır durumda var. Yani evet, yavuz hırsız. <gülüyor> anlaşılır bir durum değil. Evet. Şimdi aslında devam edeceğiz ancak bir şarkıyla ara vereceğiz. Kurtalan Express ve Hayko Cepkin'den dinliyoruz. Maden ocağının dibinde. Jana divitel, maden o Yok yok Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Besin yok karım yok Maden ocağının dibinde maden ocağının dibinde Evet, su hakkında bu hafta 3. İstanbul Uluslararası Su Forumunu e, tartışıyoruz. 27-29 Mayıs tarihleri arasında. Bugün başladı ilk günü. Şimdi orada ele alınan başlıklardan bahsediyorduk. E, şarkıyla ara verdik. Şimdi devam ediyoruz. Bir başlıkta şeydi, su, gıda, enerji, ekoloji bağıntısı. Burada şeyden bahsediyor işte su, gıda ve enerji politikaları büyük ölçüde birbirinden ayrı olarak geliştiriliyor. Ve bütüncülü olmayan yaklaşımlarla kalıcı bir çözüm elde edilemiyor diye bir serzenişte bulunulmuş. Burada tabii şey güzel yani. Ekolojiyi ha. dahil etmiş evet. olmaları anlamlı. Evet. Ekolojinin evet. adı geçiyor da karşılığı yok yani yok. ne pratikte ne başka bir yerde Türkiye'de. Türkiye'nin su politikası yok mesela. Onlarca kurum su alanında istediği gibi davranabiliyorlar. Yine her şeye rağmen sudan bahsetmemize rağmen yine son sözü Enerji Bakanlığı söylüyor. Evet, yani evet. E, Enerji Bakanlığı e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazıyla hmm. şöyle bir talepte bulunabiliyor. Hmm. E, bu koruma tamam. alanlarının sınırını arttırmayın. Bizim hmm. faaliyet alanımız, alanımızı e, daraltıyorsunuz, hmm. kısıtlıyorsunuz evet. diye talepte bulunuyor. Yani son sözü söyleme durumu Enerji Bakanlığında. Evet aynen öyle. Bizde zaten su kanunu e, şundan da bahsettim. Tabii yani bu suyun hangi önceliklerle kullanılacağı çok iyi belirlenmeli. Bu çok önemli bir mesele. Burada ise evet. tanıtım metninde eşit seviyelerde yer almış. Evet. Öncelik yok. Hatta ekolojiyi sona koymuş Dikkat narsa. <gülüyor> evet. Edersen. Yani su kanunu taslağında da biz bunu görmüştük. Su hakkı kampanyası olarak bunu inceledik ve biz de kendi kanun taslağımızı oluşturmuştuk, hazırlamıştık. Bu tasarıda belirlediğimiz e, su kullanımında bir öncelik sırası vardı. Su varlıkları her şeyden önce insani ve ekolojik ihtiyaçları sonra geçimlik tarımı karşılamalı. Ancak ve ancak bu ihtiyaçlar giderildikten sonra geriye kalan sudan belirli bir pay tarıma ve endüstriye ayrılmalı diye belirtmiştik. Hı hı. Yani ekolojiden bahsedeceksek böyle net tanımlar olmalı. Evet, bir başka başlık altında şunu konuşacaklarını söylüyorlar. Kaynak yönetiminde kentsel sunu yönetimine doğru yeni paradigmalar. Evet. Yine burada bir tespitlen başlanmış. Dünya nüfusunun yarısına yakını günümüzde şehirlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla artan su talebi 2050 yılında iki katına çıkması beklenmektedir. Sınırlı su kaynakları üzerinde baskı oluşturan ana unsurlardan biri haline gelmiştir. Evet, evet. Aynı şeyi bir burada da söylemek lazım. Şimdi yerel ekonomilerin yok edilmesi ve kentlerin e, hızlı kentleşmenin teşvik edilmesi. Yani bu çılgın projeleri yaptığınızda e, nüfusun e, buralarda e, yoğunlaşmasını ya da sanayi ya da üretim birimlerini belli alanlara kaydırdığınızda e, yereldeki ekonomilerin daha da küçülmesine neden oluyorsunuz. E, ve bu bir sorun. Şimdi... Sorunu yaratmışsınız ondan sonra da işte bir su krizi kentlerde başlayacak deniyor. İstanbul hmm. Hı. hakkında başladı, çok yani. konuştuk hmm. biz hmm. ama geçtiğimiz hafta örneğin tam da bunun e, canlı örneği Meksika City'de yaşandı. Evet. Orada da çok hızlı bir kentleşme söz konusu. 9 milyon insan yaşıyor. Evet, büyüyen hmm. kent etrafındaki bütün e, diğer yerleşim birimlerini de içine katmış. Ve bu yerleşim birimlerinden bir tanesinin de e, çok kadim bir su kaynağı var. Ve yerli halkın suyla bütünleştiği bir yaşam sürüyor. Şimdi belediye diyor ki, e, yeni yerleşim alanlarına su taşımak, su hizmeti vermek zorundayım diyor. Hmm. E, yerliler itiraz ediyor. İtiraz Suyumuzu etmenin nedenleri diye. ise... E, Suyun işte plazalarda, lüks sitelerde hı hı. daha fazla kullanılması. Tabii. İnsani ihtiyaç için değil yani. İnsan. Yani bir öyle ama bir yandan da şehirdeki hı hı. yoksul insanlar da hı hı. suya evet. ulaşamıyor. Yani evet. sorun hı hı. iki yönüyle de büyüyor aslında. Evet. evet. Bir de e, iklim değişikliğinden de bahsedilmiş ama hemen heyecanlanmayın öyle hani çok iklim değişikliği de aynı ekoloji gibi diğer kavramlar gibi hani güzel kavramları katıyorlar e, böyle metinlerin içine ama işte bu kavramların içi boş artık maalesef bir işe yaramıyor. Başlığı bile ilginç iklim <gülüyor> evet. iki nokta üst üste ne değişti. Soru evet. işareti. Şimdi ne değişti kısmında herhangi bir fikrimiz yoksa zaten <gülüyor> e, geçmiş olsun demek lazım. Evet. E, girişini de şöyle yapmışlar tanıtım metninde. Bilim insanları günümüz tüketim alışkanlıkları ve üretim yöntemlerinin atmosferde düzensizliklere neden olduğunu belirtiyorlar. Evet. Şimdi bunu hani... 90'ların başında belki böyle ifade edilseydi e, Hadi derdik. anlaşılabilir <gülüyor> olurdu ama e, hiçbir bilimsel rapor şunu e, anlatmadı. E, IPC'sinin en son raporun, raporunda örneğin evet küresel ısınma insani e, faaliyetlerden kaynaklıdır. Ama yüzde 99 yani e, bunun da iki tane nedeni vardır. Fosil yakıt kullanımıyla arazi kullanımındaki değişim evet. der. Yani insanların tüketim, tüketim alışkanlığı, alışkanlığı <gülüyor> nedir? Nasıl bir zıplama bu bilemiyorum. Yani ya da nedenleri... atmosferde düzensizliklere yol açıyor. Artık bunun düzensizliği falan kalmadı yani. Bari bir iklim değişikliği yaşıyoruz. Hı -hı. Düzenli bir şekilde iklim değişikliği evet. yaşıyoruz. Bilmiyoruz. Yani geçtiğimiz hafta değil mi? Geçtiğimiz haftaydı. Balkanlar'da evet. 120 yılın e, en büyük yağışını aldı. Sel. Hı -hı. İngiltere Şubat ayında son 200 yılın en Hı -hı. büyük ...felaketini yaşadığı sel açısından... ...hani biz bunları düzensiz gibi kelimeler... ...yani... Evet, çok bundan... hafifletiyor ve belirsiz bir hale getiriyor... ...yani çok net bir sorun artık hani dediğin gibi... ...1990'larda olsaydık hadi diyeceğiz... ...ama artık çok herkesin gözünün önünde yaşanan bir sorun... ...herkese dokunan... ...evet, şimdi zamanınız çok azalıyor... ...son olarak da şeyden bahsedeyim. ...daha çok konu var, ele alınan ama... ...suyun hukuki yönleri diye ikinci bir tema var... Orada da şöyle demiş, suya erişim için rekabetin büyüdüğü ve anlaşmazlık riskinin arttığı günümüz koşullarında su yönetimi, su kaynaklarının korunması, adil dağıtımı ve su alanında işbirliğinin güçlendirilmesi daha da önem kazanıyor. Ulusal ve uluslararası su hukuku, su kaynaklarının iyi yönetimini sağlamak, su ile ilgili anlaşmazlıkları önlemek ve gidermek amacıyla devletler ve uluslararası toplum için mevcut araçlardır. Şimdi bunu böyle güzel güzel yazıyorlar. Ondan evet. sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler'in suyu bir insan hakkı olarak e, 2010 yılında kabul etme kararını onun altına bir imza alamıyor. Yani bu nasıl bir şey? su anayasal hak olarak tanımadı. Ha, evet yani Bunları yapacak olanlar zaten bunlar. Yani bakanlıklar. Evet. <gülüyor> bir yandan böyle <gülüyor> yazıyorlar. De, bir, bir yandan ileri. da böyle hem, hem şikayet ediyorlar hem de aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Ee, i̇şte bu süslü sözlerle böyle kaygı dile getirmenin bir anlamı yok. Ne yapacaksınız? Ona bakmak lazım. Hı. Evet bir başlık daha. Ulusal su hukuku mukayeseli bakış. iyi ulusal su hukuku uygulamaları suyun küresel düzeyde daha iyi yönetilmesine katkı sağlar diye Hı. ifade edilmiş bu başlık altında Türkiye'nin herhalde konuşacak herhangi bir şeyi yoktur. <gülüyor> evet. e, çünkü hem bir su kanunu yok hem Hı -hı. de e, hazırlanan taslak metin e, Hı -hı. güzel sözlerin var Hı -hı. ama o kadar bir anlamı olmayan bir kanun halinde evet. hazırlanmış durumda. Hala evet. yasalaşmadı onu da söyleyelim. Evet. Yine e, şeyden bahsedilmiş. Hani Türkiye'de su sektöründe iklim değişikliğine uyum. Hangi uyumdan bahsediyorlar? Hani ...su potansiyelinin, hidrolik potansiyelin yüzde yüzü kullanılması planlanıyor... ...linit rezervlerinin yüzde yüz kullanılması planlanıyor... ...nasıl bir uyum içindeler ben... E, ...yani biz anlamakta zorluk çekiyoruz... ...yani bunu yazmakla olmuyor uyum sadece... Evet. ...çok hızlı biliyoruz evet. ama evet. bunu atlamayalım... ...su ve Hı. hıfza hakkı diye bir başlıkta evet. e, yine oturum gerçekleşecek... ...onun metnini uzun uzun okumayayım ama... ...şöyle bir şey söylüyor... Ee, işte uluslararası kamuoyunda bir e, mutabakat var e, diyor ama yeterlilik yani suya ve hıfızlığa erişim açısından yeterlilik, erişebilirlik, kalite ve kabul edilebilirlik e, gibi kavramların, tanımların üzerinde genel bir mutabakat mevcut değildir diyor. Evet. Şimdi bu, burada e, bizim açımızdan bir mutabakat var yani yüzde doksan evet temiz suya. ...fiziksel olarak, ekonomik olarak... ...herhangi bir engellen... ...karşılaşmama talebini... ...yani hmm. kime sorsanız söyler... ...evet biz bunu istiyoruz... Yaşam yani. Bizim bir parçası çünkü... Evet yani. bir mutabakat evet. var... ...mutabakat olmayanlar... ...işte bu politikaları ve engel hmm. oluşturanlar arasında... ...hani bunu da sanki... ...bütün insanlığın... ...üzerinde anlaşamadığı bir mesele olarak... ...anlatmaları ilginç... Evet... ...daha konuşulacak çok, çok konu var ama evet, maalesef süre bitti. süremiz bitti... Evet, Su Hakkı'nda şimdilik bu kadar. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.